Müslüman bir gencin siyasete atılması konusundaki görüşlerinizi merak ederiz. Bu durum ekseri alimlerimiz tarafından hep kerih görülmüş. Sizin düşünceniz nedir? Estağfurullah. Yani biz bu noktada hususi bir fikir beyan etme durumunda değiliz. Kur'an-ı Kerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti neyi ifade buyurduysa biz onu anlamak. Müştehid imamlarımızın, imam azamlar, imam şafiiler. İmam Malikler, Ahmed bin Hanbeller Radıyallahu Anhüm, onların ufkunda meseleyi fukâmız nasıl anladıysa, onların yolunda, onların izinde anlama ifade etme durumundayız. Yani biz bu noktada talibi ilimiz. Peki nedir Kur'an Hakimin meseleye mevzuya yaklaşımı? Bir tarafta baktığınız zaman, Kalacanli ala khaza inil aruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyor ki, beni hazinenin başına getir. اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ cümle de sonrası taliliye gerekçeyi söylüyor neden çünkü ben hazineyi korurum alim ben onu biliyorum bu ilmi biliyorum yani müslüman genç eğer biliyorsa iktisadı biliyorsa siyaseti biliyorsa hakikaten o noktada ehliyete liyakete sahipse vazifeye talip olur ama öte tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la buyuruyor. Yönetime talip olma buyuruyor. Eğer talip olursan o zaman yardımsız bırakılırsın. Eğer yok sana vazife verilirse Allah Teala'nın nusretine nail olursun, muhatap olursun. Yani esasında ayet-i kerime ile hadis-i şerif birbiriyle tahruz etmiyor birbirini tamamlıyor. Nasıl anlamamız gerektiğini ifade buyuruyor. Peki nasıl anlamamız gerekir? Hz. Yusuf aleyhisselama bakıyoruz. Orada inni hafizun alim diyen, ben hazineyi korurum, ben bu meseleyi biliyorum diyen Hz. Yusuf aleyhisselam vazifeye talip oluyor. Ama öte tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mesele senin fıtratına uygun değil. Sen adilsin, hakkaniyet ölçülerini biliyorsun ama idare farklı bir mesele. İnsanları yönetmek ayrı bir mevzu. Yani sen bu noktada muvaffak olamazsın. Sahabe-i kiramda bir kısmında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce onları yönetimden uzak tutmaya gayret göstermiş, onlar da buna davet etmiş. Ama eğer kardeşlerim liyakatleri var, ehliyetleri varsa elbette siyasetin içinde olurlar. Fakat şunu unutmadan bunu yapacaklar. Politika ile siyaset gece ile gündüz gibi birbirinden farklı. Politika yalanı doğru bir şekilde ifade, izah etme sanatı. Siyaset peygamberlerin ameliyesidir, onların vazifesidir. İfa etmiş olduğu azim bir görevdir. Çünkü Cenab-ı Hak اَلَا لَهُ Ammur. Yaratan da o, yöneten de o. Peki nasıl yönetecek? Kulların eliyle yönetecek. Kulları, kitabı, Kur'an-ı Hakimi, Efendimiz sünnetini vazifeyi, hayata tatbik edecekler. Gelecekler, vazife alacaklar. Efendim liyakat ehliyeti varsa kardeşlerimizin Kur'an-ı ve Sünnet-i Sen'in ufkundan da çıkmayacaklarsa elbette böyle bir talepleri olabilir. Ama önce kul olmaya talip olacak. Yani önce nefsini terbiye edecek. Nefsini terbiye etmeyen şeytana ameli olur. Onunki siyaset değil politika olur. Evet. Müslüman bu alanda pasif kalmamalı. Elbette vazife alacak. O zaman siyonistler, kafirler, mücrimler onlar yönetirler dünyayı. Müslümanlar yönetilen insanlar değil, yöneten insanlardır. allah Teala bu noktada hepimizi vazife almaya, bütün Müslümanları vazife almaya davet ediyor.